Müzik eşliğinde ritmik yürüyüş. Okuduğum okul binası ile ev arası ulaşım yaya olarak yarım saati aşıyor. Aynı mahalleyi paylaştığımız arkadaşlar genellikle bir araca biniyorlar. Ben ise bunu bir fırsat addedip, kulaklıkları kulaklarıma takarak müzik ve benzeri işitsel yapıtlar dinlemeyi tercih ediyorum. Ancak kışın bulunduğumuz il olan Konya'nın iklimi sert oluyor. Ayrıca bulunduğumuz muhit olan Bosna-Ersek ki şu an itibariyle seyrek bir yapılaşmaya sahip olması sebebiyle kış çok daha sert geçiyor. Bilirsiniz binaların azınlığı esen rüzgarın enerjisinin üzerinizdeki etkisinin fazlalığına işarettir. E, hal böyle olunca yürümeyi yeğlemeniz için az sayıda sebep vardır. Mesela maddi durumunuz elverişsiz olabilir ya da cimri birisinizdir veya benimki gibi bir sebebiniz olabilir. Hoş benim cimri bir yanım da var aslında isterseniz. Yaz günü ikindinin akşama çaldığı vakit ya da geceleri yürüyüş zevkli. Hele müzik eşliğinde yürüyüş daha zevkli. Hele hele müziğin temposu el veriyorsa müzik eşliğinde ritmik yürüyüş çok daha zevkli. Bazen yolda müzik eşliğinde ritmik yürürken dinlediğim müziğin yavaş tempolu olması sebebiyle adımlarım ağırlaşır. Bu haldeyken birçok yaya beni geçer. Bazılarının tuhaflığıma anlam bitmeye çalıştıklarını hissederim. Sonraki şarkı bazen hareketli, hatta çok hareketli olabiliyor. İşte öyle bir anda beni geçen herkesi bir anda ardımda bırakabiliyorum. Çünkü koşarcasına müziğe eşlik ediyorum. Tabii başkalarının ne dediğini önemseyecek olsanız bunu yapamazsınız. Bir çözüm de kendinizi müziğe kaptırmanız. Kabul ederim, çılgınlık bu. Ama kimseye ilişmiyorsanız bazen çılgınlıklar da güzeldi. Bir defasında alışveriş merkezinden eve doğru çok hareketli bir müziğe uyum halinde koşar adımlarla ilerliyor. Bir taraftan da yolun daha uzun olmasını temenni ediyordum ki benimle aynı istikamette giden bir araç acelem olduğunu düşünerek durdu. Reddetmek ayıp kaçardı. Sağolsun beni kapı önüne kadar bıraktı. Ritmik yürüme modunda sonraki şarkı çalmaya başladığında yeni parçaya uygun adımları tutturmak bazen parça biteceğe yakın nasip oluyor. Öyle bir vaziyette şarkı güzelse tekrar çalıyorum. Müziğe yürüyerek eşlik eden ben. Düğünlerde ne yapıyorum dersiniz? Evet, düğünlerde de oynamak yerine yürümeyi tercih ediyorum. Çünkü benim için oynamak yürümek demek Düğünün birinde beni sahneye çıkardılar İlkin çekine çekine normal oynamaya çalıştımsa da başarılı olamadım Bir süre sonra çekingenliğim azaldığında başladım ortalıkta sekerek yürümeye Tabi herkes bana bakıyor kimileri şaşkın kimileri gülüyor Bir de bilirsiniz ki düğünlerde para takma olayı var oynayan birine kağıt para hasarlar ya da üzerine atarlar. Bence bu aşağılayıcı bir hal. Neyse ben oynarken dün sahiplerinden biri oynayanlara para takmaya başladı. Ortadaki herkese taktığı bir ben kaldım. O da bunun farkındaydı, elinde son bir kağıt parçasıyla bana yöneldi. İçimden buna mani olmak geçti. Bunun için müziğe olan uyum bozulmasın diye birim zamandaki adım sayısını şimdikinin katları şeklinde arttırabilirdim belki ama başarısız da olabilirdim. Adımlarımı genişletmeyi yerledim. Adam 5-10 saniye peşimden koşturduysa da bana ulaşamayacağını anladı ve ardından havaya attı parayı. Epeyce eğlenmiştim. Geniş bir müzik arşivine sahibim. Asıl ilgim dünya müzikleri olmasına rağmen tasavvuftan caza, sanat müziğinden mi ece, halk müziklerinden hip hop'a, rock'tan klasik müziğe ve daha birçok şeyden daha başka birçok şeye kadar uzanan müzikleri dinlerim. Zaten bir zamanlar Dört Yön isminde bir radyo programı da yaptık arkadaşlarla. Ama seçiciyimdir. ''Hadi canım sen de bu kadar müziği dinle sonra seçeceğim de'' deme olasılığınızı düşünerek açıklama yapayım. Tahmin edersiniz ki bu kadar müzik bilgisayar ortamında barındırılıyordur. Takdir edersiniz ki bunların işgal edeceği disk alanının geniş olması gerek. Bir de arşivinizi genişletiyorsanız ve CD karmaşasını sevmiyorsanız disk ne kadar geniş olursa olsun bir süre sonra dolacaktır. Buna çözüm olarak ben dinlediğim müzikleri yüz üzerinden oyluyorum. Temposunu da belirliyorum yavaş, hareketli, normal gibi. Bununla beraber oyu 80'in altında olan parçaların belli bir yüzdesini siliyorum. En çok sildiğim parçalar sözleri uygun olmayanlar. Elbette bu dili bilinen şarkılar için geçerli. Ötekilerinde ise his giriyor devreye. Gel Gelelim melodisi çok güzel ancak uygunsuz şarkıları silmekte zorlanıyorum. Buna çözüm olarak da o parçayı ard arda defalarca kana kadar dinliyor ve sonra acımadan siliyorum. Burada bir tartışma başlatılabilir. Sanat sanat için mi yoksa halk için mi falan filan. Bu bayatlamış bir tartışma. Ben Hasan Cihat Örter'in fikrine katılıyorum. Sanat hem sanat hem de halk içindir. Son olarak yeni okuduğum bir kitaptan müthiş bir cümle aktarmak istiyorum. Bazen böyle rezil şeylerin eğlenceli olması ne kötü. Metin Mustafa Birgin, Eylül 2004. Ayıt Mustafa Birgin Ekim 2004